ذِي الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا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 وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَن لَّا تَتَّخِذُوا ile birlikte taşıdığımız kimselerin nesli. Şunu bilin ki Nuh çok şükreden bir kul idi. Zürriyete men hamelnâ ma'a nûh biz kitapta İsrail oğullarına Sizler yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız diye bildirdik Ve ila İsra Kitabı le tufsidun U göiyorum Bunlardan ilkinin zamanı gelince Üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşarak aradılar Bu yerine getirilmiş bir vatıce. <gülüyor> Sonra onlara karşı size tekrar galibiyet ve zafer verdik. Servet ve oğullarla gücünüzü artırdık, sayınızı daha da çoğalttık. Dümme râdedînâ lakumullâ Körrettük onlara ve ödediklerini para ve evlerle ödediklerini daha fazla para ile İyilik ederseniz kendinize etmiş, Kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz. Artık diğer cezalandırma zamanı gelince, Yüzünüzü kara etsinler, Daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler, Ve ellerine geçirdikleri her şeyi büsbütün tahrip etsinler diye, Başınıza yine düşmanlarınızı musallat kıldık. إن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ تُم لئم أَسَأْتُمْ مائِ فَإِذَا تُم <Sessizlik> <Sessizlik> Belki Rabbiniz size merhamet eder. Fakat size eğer Yine fesatçılığa dönerseniz, biz de sizi yine cezalandırırız. Biz cehennemi kafirler için bir hapishane yaptık. Asâ rabbukum en yârhamakum ve in cehennem malikafirina hasira Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. İyi davranışlarda bulunan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. İnne <gülüyor> الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا كبيرًا. ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de elemli bir asap hazırlamışızdır. <gülüyor> İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek acelecidir. <gülüyor> Biz geceyi ve gündüzü birer ayet olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini araştırmanız, ayrıca yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için gecenin karanlığını silip aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. <Sessizlik> lâw <Sessizlik> enna sinin ve her insanın amelini boynuna bağladık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 kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü üstlenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe azap edecek değiliz. Menihet <gülüyor> urun zıratuz zrakhra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 Ufileydim de. Nuhtan sonraki nesirlerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilen ve gören olarak, rabbim yeterlidir. Ve kem ehle ten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 iş ulimen kimde ahireti diler ve bir mümin olarak ona yaraşır bir çabayla çalışırsa işte bunların çalışmaları makbuldür. <gülüyor> Hepsine, onlara da, bunlara da Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. Kull Baksana biz insanların kimini kiminden nasıl üstün kılmışızdır. Elbette ki ahiret derece ve üstünlük farkları bakımından daha büyüktür. O! Oh! كيف فض النبع ضم على بعض ون الآخرة أكبر درجاته. Allah ile birlikte bir ilah daha tanıma. Sonra kınanmış ve kendi başına terk edilmiş olarak kalırsın. <gülüyor>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 onları esirgiyerek, alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et diyerek dua et. <gülüyor> Rabbiniz sizin kalplerinizdekini çok iyi bilir. Eğer siz iyi olursanız şunu bilin ki Allah kötülükten yüz çevirerek tevbeye yönelenleri son derece bağışlayıcıdır. Rabbukum e'lemu bima fi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 Eğer Rabbinden umduğun bir rahmet için onların yüzlerine bakamıyorsan, hiç olmazsa kendilerine gönül alıcı bir söz söyle. وَاِمَّا <gülüyor> Eli sıkı olma. Büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, kaybettiklerinin hasretini çeker durursun. <gülüyor> Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki o, kullarından haberdardır, onları çok iyi görür. اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ Geçim endişesiyle çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir suçtur. <Sessizlik> <gülüyor> Zinaya yaklaşmayın. Zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. وَلَا <gülüyor> تَقَرَبُ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 السنة حي حرم الله ان بالحق ومن قتل من li inneku kanamunsura Yetimin malına rüştüne erişinceye kadar ancak en güzel bir niyetle yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir. ولا تنقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسنوا حتى يبلغ أشده فأنفقوا بالعهد إن Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir. வ <gülüyor> Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. <gülüyor> Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin. <Sessizlik> le Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin nezdinde sevimsizdir Kulusey <gülüyor> İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Allah ile birlikte başka ilah edinme. Sonra kınanmış ve uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın. ذالك مما أوحى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 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَنَّكَ وَمَا eğer söyledikleri gibi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 Allah, onların söyledikleri şeylerden münezzehtir, son derece yücedir ve uludur. <Sessizlik>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 وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ Nehu <gülüyor> kâne Biz, Kur'an okunduğu zaman, seninle ahirete inanmayanların arasına gizleyici bir örtü çekeriz. <gülüyor> Ayrıca onu anlamamaları için kalplerine bir kapalılık ve kulaklarına bir ağırlık veririz. Sen Kur'an'da Rabbinin birliğini yad ettiğinde onlar canları sıkılmış bir vaziyette gerisin geri dönüp giderler. <gülüyor> وَإِذَا رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ عَلَىٰ نُفُورًا Biz, onların seni dinlerken ne maksatla dinlediklerini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 يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسور sana senin için ne türlü benzetmeler yaptılar Bu yüzden öyle bir saptılar ki artık yolu bulamayacaklardır o <Sessizlik> vuba Bir de onlar dediler ki, Sahi biz bir kemik yığını ve kokuşmuş bir toprak olmuşken, Yepyeni bir hilkatte diriltileceğiz öyle mi? deki İster taş olun ister demir isterse gözünüzde büyüyen herhangi bir mahluk diyecekler ki bizi tekrar hayata kim döndürecek deki sizi ilk kez yaratan bunun üzerine onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve ne zamanmış o diyecekler deki Yakın olsa gerek Kul kulu hicâreten Eû o Eû kıl kulu besa yekuluna Allah sizi çağıracağı gün, kendisine hamd ederek çağrısına uyarsınız ve çok az kaldığınızı sanırsınız. Ya. Kullarıma söyle. Sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Ve kulli ibâdi yekûlullatî hiye ahsen İnneşşeytan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 وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضًا نَبِينَ عَنَا بَعْضًا وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا Allah'ı bırakıp da İlah olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ne var ki onlar sizin sıkıntınızı ne uzaklaştırabilir, ne de değiştirebilirler. Olaydı olanlar zaptın min donuhi, falayemlikon kaşf.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 أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقربون وَيَرُجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اِنَّ Ne kadar ülke varsa... Hepsini kıyamet gününden önce ya helak edecek veya en çetin bir şekilde azaplandıracağız. Bu kitapta yazılıdır. Ve in min qaryatin illenahnumuhlikuha qab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 Onlarsa bu deveyi boğazladılar ve bu yüzden zalim oldular. Oysa biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz. <gülüyor> وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخوفا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 وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَكَ أَحَاطَ بِالْنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَةَ الَّتِي تَلِّنَ النَّاسُ وَالشَّرَ تَ الْمَلُونَةَ فِي الْقُرآنَ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında hepsi secde ettiler. İblis ben dedi çamurdan yarattığın bir kimseye secde mi ederim? <gülüyor>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 Allah buyurdu: Git. Onlardan kim sana uyarsa iyi bilin ki hepinizin cezası cehennemdir. Tam bir ceza. Kul <gülüyor> enhem Onlardan gücünün yettiği kimseleri davetinle şaşırt, süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya bo, mallarına, evlatlarına ortak ol, kendilerine vaatlerde bulun. Şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. <gülüyor> منهم بصوتك وأجلم عليهم بخيلك ورجلك وشارك في الأموال والأولاد وعيدهم وما Şurası muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin hiçbir ağırlığın olmayacaktır. Koruyucu olarak Rabbin yeter. İn Rabbiniz lütfuna nail olmanız için denizde gemileri sizin için yüzdürendir. Doğrusu o sizin için çok merhametlidir. Rabbukum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 وَكَأَنَ الْاِنْسَانُ كَفُورًا Onun sizi kara tarafında yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut başınıza taş yağdırmayacağından emin misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ دَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا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 17. بيتارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيورقكم بما كفرتم ve oriqakum <gülüyor> biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık onları Karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık. <Sessizlik>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 मैं मैं Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür. Üstelik iyice yolunu şaşırmıştır. وَمَنْ <gülüyor>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 Eğer seni Sebatkar kılmasaydık gerçekten neredeyse onlara birazcık me edecektin <Sessizlik>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 Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse dünyayı başına dar getirecekler. O takdirde senin ardından kendileri de fazla kalamazlar. İzlediğiniz için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 Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar belli vakitlerde namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. li duluk iş ve Gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. Rabbinin seni övgüye değer bir makama göndereceği umulur. Ve şöyle niyaz et. Rabbim, gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla. Çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver. Ve kul Rabbi Sıdkın ve cealli min nasira. Yine de ki, Hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Ve kul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 deki herkes kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar bu durumda kimin doğru bir yol tuttuğunu rabbiniz en iyi bilendir ul kullu ya malu ala shakilatihi sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir. Ve <gülüyor> min rabbi ve ma utitum illa Hakikaten biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Sonra bu durumda sen de bize karşı hiçbir koruyucu bulamazsın. <Gülüyor> ancak Rabbinin rahmeti çünkü onun sana lütufkarlığı çok büyüktür İlla rahmeten Rabbik İnne fadlahuke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 Hakkak ki biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali çeşitli şekillerde anlattık. Yine de insanların çoğu inkarcılıktan başkasını kabullenmediler. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيهَا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 ذِلَّ عَلَيْنَا كِتَابٌ نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي kendilerine hidayet rehberi geldiğinde, insanların buna inanmalarını sırf, Allah peygamber olarak bir beşeri mi gönderdi demeleri engellemiştir. <gülüyor> Şunu söyle. Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik. Oy! deki benimle sizin aranızda gerçek şahit olarak Allah kafiydir zira o kullarını hakikaten bilip görmektedir kul kefe billahi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 One may cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve sahi bizler bir kemik yığını ve kokuşmuş toprak olduktan sonra yeni bir yaratılışla diriltilmiş mi olacağız demişlerdir. Zalike ceza'uhum bi ennehum kefer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 deki Rabbimin rahmet hazinesine eğer siz sahip olsaydınız harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız insanoğlu da pek eli sıkıdır <gülüyor> khosh yetel biz Musa'ya açık açık dokuz ayet verdik. ''Hadi İsrail oğullarına sor.'' Musa onlara geldiğinde Firavun ona ''Ey Musa'' dedi. ''Senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum.'' وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ Firavun'u inni le adunnuke ya Musa mes'ura Musa firavuna Pekala biliyorsun ki dedi Bunları birer ibret olmak üzere Ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi Ey firavun ben de senin hakikaten mahvolduğunu sanıyorum. <Gülüyor> Derken Firavun onları ülkeden çıkarmak istedi. Bu yüzden biz onu ve mahiyetindekilerin hepsini denizde boğduk. arkasından da İsrail oğullarına, o topraklarda oturun. Ahiret vaadi tahakkuk edince, hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz, dedik. <gülüyor> Biz Kur'an'ı hak olarak indirdik. O da hakkı getirdi. Seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ve <gülüyor> Biz onu Kur'an olarak insanlara dura dura okuyasın diye ayırdık ve onu peyderpey indirdik. <gülüyor> deki siz ona ister inanın ister inanmayın şu bir gerçek ki bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere o okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar <Gülüyor> Ve derlerdi ki Rabbimizi tesbih ederiz. Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur'an okumak onların saygısını artırır. De ki,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 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ سَلْ شَدِيدًا مِلَّدُهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلَاةَ صالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثينا فيه أبدا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 Yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Manehu bi min ilmin ve li aalihim Keburret kelimeten bu yeni kitaba inanmazlarsa arkalarından üzüntüyle neredeyse kendini harap edeceksin ələ ъалә кә бахр daha güzel amel edeceğini deneyelim diye, yeryüzündeki her şeyi dünyanın kendine mahsus bir ziynet yaptık. اِنَّا دَعَلْنَا مَا عَلَى Biz mutlaka oradaki her şeyi kupkuru bir toprak yapacağız. Yoksa sen bizim ayetlerimizden ashab-ı ve Ashab-ı Rakim'in durumlarını şaşırtıcı mı buldun? ashabel <gülüyor> O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize tarafından rahmet ver ve bize şu durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla demişlerdi. İz evel fittiyetü iler <gülüyor> kehfi Bunun üzerine biz de o mağarada onların kulaklarına nice yıllar perde koyduk. Ve dârabnâ âlâ âvânihim fî kehfisînînâ Sonra da iki gruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap edeceğini görelim diye onları uyandırdık. Na um onların başından geçenleri gerçek olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların hidayetini artırdık. Nahnu nekussu aleyke nebâgum bilhakk İnnehum fityetun Bil mudin. Onların kalplerini Metin kıldık. O yiğitler ayağa kalkarak dediler ki, Bizim rabbimiz göklerin ve yerin rabbidir. Biz ondan başkasına tanrı demeyiz. Yoksa, Saçma sapan konuşmuş oluruz <Gülüyor> Şu bizim kavmimiz, Allah'tan başka tanrılar edindiler. Bari bu tanrılar konusunda açık bir delil getirseler. Öyleyse Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi var mı? He! <Gülüyor>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 ربكم من رحمته بأو إلى الكهف ينشر لكم Güneşi görürdün, doğduğu zaman mağaralarının sağına meyleder, batarken de sol taraftan onlara isabet etmeden geçerdi. Böylece onlar mağaranın bir köşesinde uyurlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir.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 that he coming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 وتحسبهم أيقا وهم ركود ونقلبهم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 Altyazı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 yerjumukum au böylece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 Onların yanı başlarına bir mescit yapacağız dediler. <gülüyor> قالوا بنو عليه بنيا نره ربهم اعلم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 ve onlar hakkında ileri geri konuşan kimselerin hiçbirinden malumat isteme. راجع من بالغي بيقولون السماء فامنوهم كالبهم قربي لا موعيد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 aralarında üç yüz yıl ve buna ilaveten dokuz yıl kalmışlardır. De ki, ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi ona aittir. Onun görmesi de, işitmesi de şayan-ı hayrettir. Onların ondan başka bir yöneticisi yoktur. O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Kulillâhu <Gülüyor>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 Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. <gülüyor>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 ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفل قلبه عن ذكرنا و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 İman edip de güzel davranışlarda bulunanlar bilmelidirler ki biz güzel işler yapanların ecrini zayi etmeyiz. İn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 Yuhallawuna Fee Fee onlara şu iki adamı misal olarak anlattı bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış aralarında da ekimler bitirmiştik <gülüyor> İki bağın ikisi de yemişlerini vermiş, hiçbirini eksik bırakmamıştı. İkisinin arasından bir de ırmak fışkırtmıştık. İltel cenneteyli atet ukuleha velem tazlim min hu şey'a Bu adamın başka geliri de vardı Bu yüzden arkadaşlarıyla konuşurken ona şöyle dedi Ben servetçe senden daha zenginim İnsan sayısı bakımından da senden daha güçlüyüm What can I love?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 Fakat o Allah benim Rabbimdir. Ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Lakin Bağna girdiğinde maşallah kuvvet yalnız Allah'ındır deseydin ya. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan. <gülüyor> ''Belki Rabbim bana, senin bağından daha iyisini verir. Senin bağına ise gökten yıldırımlar gönderir de, bağ kuru bir toprak haline gelir.'' Başım.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 فيه على ما أفق فيها وهي خاوية على فأصبح يقلب كفر فيه على ما أفق فيك وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني, ويقول يا ليتني لم bir kendisine Allah'tan başka yardım edecek destekçileri olmadığı gibi kendi kendini de kurtaracak güçte de değildi a <gülüyor>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 وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Ölümsüz olan iyi işlerse Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de Ümit bağlamaya daha layıktır. Aa! وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ Düşün o günü ki dağları yerinden götürürüz ve yeryüzünün çırıl çıplak olduğunu görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın, onları mahşerde toplamış olacağız. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ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 بَل لَّقَدِ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَلَمْ تَرَوْا بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّنْ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 ووضي عليك كتاب المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا سَنَمَا لِهَا ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا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 129. ففسق عن أمر ربه وذريته seniz zalimine Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılışına ne de bizzat kendilerinin yaratılışına şahit tuttum. Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim. m ben...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 Yine o günü düşünün ki Allah kafirlere benim ortaklarım olduklarını ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın buyurur. Çağırmışlardır onları fakat kendilerine cevap vermemişlerdir. Biz onların arasına tehlikeli bir uçurum koyduk. Ve تنجيب لهم فلم يستجيبوا لهم وجع Suçlular ateşi görür görmez orayı boylayacaklarını iyice anladılar. Ondan kurtuluş yolu da bulamadılar. <gülüyor> Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali sayıp dökmüşüzdür. Fakat tartışmaya en çok düşkün varlık insandır. وَلَقَدْ <gülüyor> صَرَّفْنَا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 Rasulleri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlarsa hakkı batıla dayanarak ortadan kaldırmak için batıl yolla mücadele verirler. Onlar ayetlerimizi ve uyarıldıkları şeyleri alaya almışlardır. وَمَا شرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليُدحبو في الحق قوة tanha ayetimenü zıruhuzua Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır Biz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 Altyazı M.K.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 Durup dinlenmeyeceğim. Ta iki denizin birleştiği yere kadar varacağım yahut senelerce yürüyeceğim. <gülüyor> Her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık denizde bir yol tutup gitmişti. Buluşma yerlerini geçip gittiklerinde Musa genç adamına kuşluk yemeğimizi getir bize hakikaten şu yolculuğumuz yüzünden başımıza epeyce sıkıntı geldi dedi. Genç adam, gördün mü? dedi. Kayaya sığındığımız sırada balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. O, şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. Ta khunta ensabilahu fil bahri a'jaba Musa işte aradığımız o idi dedi hemen izlerinin üzerine geri döndüler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 O'na, sana öğretilenden bana doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı? dedi. Dedi ki, doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. <gülüyor> İç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredersin? وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَنَا مَا لَمْ تُحِطُ بِهِ خُبْرًا Musa, inşallah dedi, sen beni sabreder bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem. قَالَ <gülüyor>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 Ben sana benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi? dedi. <gülüyor> Musa, unuttuğum şeyden dolayı ''Beni muaheze etme, işimde bana güçlük çıkarma.'' dedi. <gülüyor> Yine yürüdüler.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 وشيئا نكرا صدق الله العظيم